Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Yeni bir araştırmaya göre Grönland buz tabakasının önemli bir kısmı dönüşü olmayan bir noktanın eşiğinde. Bundan sonra küresel ısınma durdurulsa bile erimenin hızlanması kaçılmaz hale gelecek. İklim krizinin neden olduğu yükselen sıcaklıklar şimdiden trilyonlarca ton Grönland buzunun okyanusa dökülmesine neden oldu. Buz tabakasının hemen erimesi küresel deniz seviyesini 7 metre yükseltebilir. Yeni analiz, Grönland'ın en büyük beş havzasından biri olan ve hızla eriyen Jakobshavn havzasındaki 140 yıllık buz tabakası da yüksekliği ve erime oranlarında kritik bir eşik uyarı sinyali tespit edildi. Araştırmayı Norveç Arktik Üniversitesi'nden Martin Ryddal ile gerçekleştiren Almanya'daki Potsdam İklim Etkisi Araştırma Enstitü'nden Niklas Boyer's Eşikteyiz ve her yıl olduğu gibi devam eden karbondioksit emisyonları kritik eşiğin geçilme olasılığını katlanarak arttırıyor. Bu aşama geçirmiş olabilir ancak net değil. Sonuçlarımız yakın gelecekte önemli ölçüde artmış erime olacağını gösteriyor ve bu endişe verici dedi. Tabii yani 7 metre deniz seviyesinin yükselmesinden bahsediliyor. tabii ki çok endişe verici. Gaziantep'in İslahiye ilçesine yer alan 6 mahallede yüzlerce dönüm tarım arazisinde istila eden ve ürünlere zarar veren çekirgelere karşı mücadele başlatıldı. Tabii son derece insan merkezci bir bakış açısı. İlçe merkezine bağlı Amanos Dağları'nın eteklerindeki Kayabaşı, İdilli, Kabaklar, Burunsuzlar ve Kale Ovası mahallelerinde bulunan araziler çekirge istilasına uğradı. Esasında tabii ki bu araziler önce insan istilasına uğradı. İnsanlar burayı monokrop tarım arazilerine dönüştürdükten sonra Bu sefer de çekirgeler gelmiş bu tarım arazilerindeki ürünleri yiyorlar. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri çekirgelerin yoğunlukta olduğu bölgelerde bir inceleme yapmış. Çekirgelerin arazilere verdiği zararın önüne geçmek için de 100 dekarlık bir alanda tarım zehri kullanmış. Deham naklardığına göre İstahiye Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yoğun bir çekirge popülasyonu tespit edilmesi üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz köylere ait arazilerde devlet yardımını çekirge mücadelesi başlattı. İlçe Müdürlüğümüz teknik elemanlarının nezaretinde köy halkı ile birlikte yürütülen mücadele çalışmalarında yüzdekarlık alanda çekirge ilaçlaması yapıldı denir, dermiş. Adını koymak lazım tabii. İlaç değil zehir. Çekirgeleri yok ederken acaba başka neleri yok ediyoruz? Buna insan sağlığı da dahil olabilir mi? Türk Deniz Araştırmaları Vakfı yani TÜDAV. Marmara Denizi'nin kabusu haline gelen deniz salyası müsilaj hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada müsilaj nedeniyle meydana gelecek biyolojik çeşitlilikteki azalmanın Marmara Denizi'nin yanında Karadeniz ve Kuzey Ege'yi de olumsuz etkileyebileceği belirtilmiş. Deniz suyuna giren ışığın azalmasının fotosentezi eklemesi nedeniyle dip canlılarının başta da sedenter deniz canlılarının ölmesine neden olacağını aktarıldığı açıklamada şöyle deniyor. Müsilaj son iki yılda çok yoğun olarak Batı Karadeniz ve Marmara Ege Denizinin birçok bölgesini kapladı. Çok geniş bir alana yayılıyor ve uzun hatlar oluşturuyor. Rüzgarın etkisiyle belirli alanlarda da toplanıyor. Bu toplanmadan sonra ise su yüzeyinde parçalanıyor, kümeler halinde çöküyor ve dipte deniz karı olarak bilinen oluşumlar meydana geliyor. Bu tür oluşumlar görece sığ olan Adriyatik Denizinde de sıkça görülüyor. Marmara Denizinde balık ağlarının gözlerinin müstaj nedeniyle kapanmış olması. Tabii bir sorun sezon açılınca bu sorun büyüyecek. Aşırı müsilaj oluşumu sadece su kolonundaki yani pelajik ve bentik yani dipteki ekosistemi olumsuz etkilemez. Başta suda çözünmüş oksijenin azalması da meydana gelecek ve birçok tür ortadan kalkacak. Buna örnek olarak dipteki gorgonlar, süngerler, kabuklular gibi hareketsiz türler verilebilir dendi açıklamada. Şimdi yapılması gerekenlerden biri. Deniz üstünde biriken bu müsilajı fiziksel yöntemlerle, mesela petrol yayılmasına engel olan teknelerin sistemleriyle toplamak. Böylece batınca daha fazla oksijen tüketmesine engel olmak. Dolayısıyla toplu canlı ölümlerini azaltmak mümkün olabilir. Ancak bu kesin bir çözüm de değil. Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de görülen müsilaj için çok disiplinli izleme çalışmalarına ihtiyaç var demiş. Mersin'in oksijen deposu olarak bilinen Yenişehir ilçesinde 190 dönümlük alandaki çam ağaçlarının genişleştirme gerekçesiyle kesilmesi yargıya taşınıyor. Kentte büyük tepki toplayan emirlerdeki ağaç kıyımının durdurulması için büyük çaba sarf etmiş sivil toplum kuruluşlarına seslerini duyurmak için gazeteler cemiyetinde bir araya gelmişler. Anka'nın haberine göre STK'lar adına basın açıklaması Mersin Çevre ve Doğa Derneği yani Merçet Başkanı, Sabahat Aslan tarafından yapılmış Türkiye'deki ormanların son zamanlarda bilime aykırı ve plansız bir biçimde rant odaklı orman üretim tesisleri olarak özel şirketlere ucuz ham madde sağlamak için talan edildiğini söylüyor Aslan. Emirlerde orman gençleştirmesi adı altında yapılan ağaç katliamı orman ekosistemine, bölgenin iklimine, hayvancılığa, tarıma ve yayla turizmine zarar verecek. Ağaç kesiminin ayrıca ormanlık alanın eğimli olması ve toprağın kirli olması yüzünden de erozyona neden olacağını vurgulayan Aslan, emirler ormanları bizim, ranta kurban edilmesine izin vermeyeceğiz. Yetkililerden Mersin halkının sesine kulak vererek orman katliamını durdurmasını talep ediyoruz diye konuşmuş. Son olarak da Mersin Barosu ile birlikte dernek olarak bu katliamı yargıya taşıyacaklarını da sözlerine eklemiş.